Oh yeah. açık Kainat, bugün 5 Kasım Pazartesi Yıl 2012 Ay 11 Gün 310 Hızır 184 1433 Hicri Zihice 21 1428 Rumi Ekim 23 Günün Tarihi 6 yıl önce bugün 5 Kasım 2006'da 5 kez başbakanlık yapmış şair, gazeteci, yazar ve politikacı Bülent Ecevit vefat etti. 39 yıl önce bugün 5 Kasım 1973'te orta oyununun son büyük sanatçısı tülüat sanatının tülüat geleneğinden yetişen İsmail Dümbüllü İstanbul'da vefat etti. Sinema, orta oyunu ve operetlerde oynayan sanatkar 1897 sahne senesinde İstanbul'da dünyaya gelmişti. Gençliğinde ünlü komik Kel Hasan'ı izleyerek işe başlayan İsmail Dümbüllü 1923 yılında Tevfik İnce ile birlikte tülüat kam Kumpanyası kurup bütün Türkiye'de temsiller vermişti. Kasım ayında 1. Sebzeler evvelce, evvelce ekilmiş salatalar siperler altına tekrar dikilir. Lahana ve beyaz yapraklı salatalar ve kuzu kulağı dikilir. Devamı yarın. Yemek listesi gün 310. Çorba, piliç yahni, makarna, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli marif, marif takvimi I was a little girl, I had a bad girl. Only dolls I've ever loved Now I love you just Bir Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Haftanın ilk Açık Gazetesi açıldı Ömer Madre Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı bugün açılışımızı Ike ve Tina Turner ikilisinin River Deep Mountain High adlı parçasıyla yaptık. Ike Turner, Ike Wester Turner asıl adıyla. Söylersek 1931'de bugün doğmuştu 2007'de de hayata veda etmişti Amerikalı müzisyen Orkestra şefi Aynı zamanda yetenek abıcısı Yetenekleri de keşfeden bir izci Ve prodüktör Ayrıca rock'n'roll dönemini başlatan ilk şarkılardan birini Belki de birincisini yapmış olduğu da söyleniyor Rocket 88 Adlı Şarkıyla 1951'de ta51'de ilk rock roll şarkısı diye de nitelendiriliyor Belki onu da bir gün çalarız Jackie Branston ve Delta kedileri ile birlikte ama asıl eşi Tina Turner ile beraber duo yaptığı bu parçalarda biliniyor en ünlü parçalarından birini de yani yar yarım yüzyılı geçen bir kariyerde. Repertuarında her türlü blues, soul, rock ve funk türü, janrı pek çok müzik ve önemli parçaya da imza atmış. Ve bu da River Deep Mountain High adlı çok iyi bilinen parçalarından birini çalarak bugünkü programa başladık. Tarihte bugün neler olmuş ona da kısaca bakalım. Bakalım. 1913'te bugün Muhandas Gandhi bir Hindistan'da madencilerin Güney Afrika'daki Hindistan'da değil Hintli madencilerin Güney Afrika'daki bir direnişine, yürüyüşüne öncülük ederken ilk kez tutuklanmış gözaltına alınmış. Bu da bir başlangıç oluşturacak. Ondan sonrası her zaman söylendiği gibi gerisi tarihtir. 1962'de de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir karar çıkarıp bugün yani Güney Afrika'nın ırkçı apartheid politikalarını kınamış ve bütün Birleşmiş Milletler üyelerinin her türlü hem askeri silah ticaretini hem de ekonomik ilişkiyi burasıyla kesmesi çağrısında bulunmuş. Çok fazla delinmesine rağmen etkili olacak ve uzun süre sonra Nelson Mandela'nın da başında bulunduğu ANC Partisi'nin Afrika National Congress Partisi'nin e, zaferiyle sonuçlanacaktır. O da gerisi tarih. 1984'te bugün de Ronald Reagan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildiğini de Hatırlatalım ve böylece de bir şey dönemi Thatcher'la birlikte dünyaya neoliberalizm diye adlandırılan sermayenin mutlak sınırsız egemenliğini piyasanın daha doğrusu hakim kılacak düzenlemelerinde başlangıcı olacaktı. Thatcher Reagan ikilisiyle. 1991'de bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninde Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP milletvekilleri Hatip Dicle ve Leyla Zana'nın Türkçe yemin dışında Kürtçe olarak ek sözler söylemeleri tartışma yarattı. Ondan sonrası da gerisi de gene tarih oldu. Bugünün teması bu. Ondan sonra tutuklanıp 10 yıllar boyu hapislerde süründürülecekleri ...bir döneminde başlayacağını... ...söyleyebiliriz. Bugünün temasında geçmişe baktığımızda... ...şu anda yaşadıklarımızla arasında bir bağ kurmak kurabilmek... De ...mümkün galiba. Hem Güney Afrika'da bu apartheid rejiminin... ...hala devam ettiğinin bir emaresi olarak... ...görülen bu... E, ...madencilerin grevi... ...hem de Türkiye'de şu anda sürmekte olan... ...açlık grevleri... ...bu e, günün tarihinden... ...aslında ne kadar da uzak kalmadığımızı... bağlantılı olduğumuzu da bir şekilde gösteriyor galiba... Evet, peki bugünün haberlerine şimdi de e, bakalım. Evet doğru haklısın, yani son derece ciddi bağlar kurmak. Zaten tarihte bugün meselesini biraz da bunun için yapıyoruz tarihle. Bu insanı acıtsa da bağlar kurmamak elde değil gibi gözüküyor. Evet, bugün en önemli e, baş köşeyi tutacak olan Haberler bir tanesi açlık grevinde iyi haberler geliyor derken 52. gününde bir heyet kurmak için çalışma başlatıldığı haberleri geliyordu. Ayrıca BDP ile anlayış birliğine varıldığı yoğunda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den de bir açıklama gelmişti. BDP Genel Başkanı Demirtaş da açlık grevlerinin sonuçlanması ve isteklerinin karşılanması için hükümet nezdinde temaslarını devam ettireceklerini söylemişti fakat başka da haberler geliyor özellikle bugünün en önemli şey 55. günde grevi yayma kararı alındığı haberleri de var özellikle taraf gazetesinde ve özgür gündemde bunun haberine manşetten Rastlıyoruz Bu da çok kaygı verici bir gelişme gibi gözüküyor. Muazzam bir rakamdan bahsediliyor. 10.000 gibi cezaevlerinde bulunan 10.000 PKK'lı ve pejaktı bugün itibariyle açlık greviyle gireceğine dair bir açıklamada bulunmuş. Bir yandan da iyi haberler gelirken ara, buluculuklarla, ara buluculukla alakalı olarak bir yandan da bu haber gelmiş bulunmakta. Evet, cezaevlerinde sayıları on bini bulan PKK'lı ve Piyak diye adlandırılan İran'da faaliyet gösteren kolu mensub olan üyelerin bugün itibariyle bugün Pazartesi itibariyle 5 Kasım açık grevin 55. gününde girecekleri bir açıklama ile duyurulmuş. Yani tam. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'la düzenli görüşmeler <gülüyor> grevleri yumuşatabilir dediği sırada böyle bir ortamda krizin daha da derinleşmiş olduğu görülüyor. Ayrıca da çeşitli kentlerde özellikle başta İstanbul ve Mersin'de açlık grevlerine destek eylemleri olduğunu da ve polisin bazı yerlerde müdahale ettiğini, ettiğini, korsan gösteriler yapıldığını da söyleyelim. Yani Mersin, İstanbul, İzmir, Siverek, Geber, neresi bilmiyorum, Adana e, gibi yerlerde de pek çok eylem haberi geliyor. Ve Özgür Gündem gazetesi 10 bin tutsak grevde Milyonlar sokakta diye 55. gün manşeti atmış durumda. Evet Türkiye açısından günün en önemli konusu şüphesiz bu. tekrar buna dönmek durumundayız elbette. Ayrıca da Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan, partisinin Kızılcahamam kampında AKP'nin tecrit konusunda son sözü, söylediğini ailenin görüşebileceği avukatların avukatlarınsa Abdullah Öcalan'la PKK lideri görüşmesi konusunu avukatlar noktasında onu kenara koyun diye bir üslupla e, dile getirdi. Başbakanın hafta sonu söyledikleri sadece bu kadar. Özetle geçilebilecek bir cümlede cümleden ibaret değildi aslında. Oldukça oturup evet, tartışılması gereken in... cümlelerde de evet. misaf etmişti. O Taksim grevide, e, Taksim'deki düzenlemede dahil olmak üzere epey önemli konularda da gayet e, dil bir <gülüyor> üslubunda bir kabadayı üslubunda söyledikleri var. İdamdan bahsediliyor. Yani kabadayalıkta Aynı şekilde okunabilir aslında ama idam gibi bir durumdan halkımız aslında idam istiyor diye aba altından sopa gösterme gibi bir durum söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Evet ona döneceğiz. Onun dışındaki haberlere de bakalım. iklim değişikliği felaketinin çeşitli görüntüleri devam ediyor. Başta Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle yani Karayipler'den başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu ve kuzeydoğu kıyılarını da vuran Sendi ya da Frankish fırtına, kasırga, süper kasırga Sendi'nin yıkımlarından bahsediliyor. On binlerce kişinin evsiz, açıkta olduğu Ölü sayısının 106'yı bulduğu ve bu sayının yüze, yükselebileceği korkusundan bahsedildiği uyarılarında bulunduğundan, Afet bölgesinde elektrik su ve yakın sıkı, yakıt sıkıntısında sürdüğünden. Yakıt sıkıntısı olarak bahsettiğiniz şey insanların elinde hala trajikomik bir şekilde benzin sıralarından. Yani trajikomik olduğu kadar da yapacakları bir şey yok şu an için ama ellerinde benzin bidonlarıyla beraber akaryakıt istasyonlarının önünde sıraya girmesinden bahsediyoruz. Böyle bir elektrik, su ve yakıt sıkıntısından da bahsediliyordu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin finans merkezi olan New York'un içerisinde ordunun, ulusal muhafızların insanlara yemek dağıtıldığına dair de haberler gelmekteydi. Hem Cuma günü hem de hafta sonu içerisinde durum gayet trajik, trajik ve 30 bin ile 40 bin arasında insanın evsiz kaldığı ya da oturulamayacak halde evlerde, evlere sahip olduğundan bahsediliyor ve bunlar da Belediyenin kendilerine sağladığı imkanlarla barınmaya çalışılırmış. Fakat e, aşırı soğuklar geliyor New York'a bu seferde ve bir diğer tehlike unsuru oluşturan durumu olarak da bu aşırı soğuklar gösterilmekte şimdi de. Evet ona da belki fırsat bulup tekrar döneceğiz. Dönmeliyiz daha doğrusu özellikle de Haiti'den e, yardım sözleri. Sevgi ve dostluk sözleriyle yardım edilmesine ilişkin çok... Batılılar gene değil mi? Batılılar, Batılılar gene Haiti'ye yardım edeceğiz. Hayır, tam tersine Haiti'liler bir sivil toplum kuruluşuna kendilerine yardım eden, biz size şey gönderemiyoruz, alet edevat ve para bul ama sevgilerimizi gönderiyoruz diye bir mesaj göndermişler. Böyle durumlarda bu da para pul maddi yardım kadar hatta ondan daha fazla işe yarayabilir. Ona da o olağanüstü güzellikteki mektuptan bahsedebiliriz. Kofaviv adlı kadın cünindeki kur, kuruluşun Madre adlı e, merkezi New York'ta bulunan ...yardım kuruluşuna gönderdiği mektup var... ...elimizde ona da... ...bir değinme fırsatı belki... ...bulabiliriz. O dünya üzerinde... ...yine de fırtınalar devam ediyor... ...bu sefer de tropikal fırtına Nilam... Hindistan'a vurmaktaymış ve ölü sayısının da... ...17 olduğundan bahsediliyor... ...gene erken... ...öngörülerinden erken tüketen... ...kendini tüketen bir... ...fırtına isim listesine sahip dünya... ...özellikle Atlantik'te ortaya çıkıyor... Yani daha önce öngörülen bu fırtınaların ne zaman geleceği, ne taraftan ve hangi ölçüde geleceğine dair rakamlar ve tahminler artık tutarlılığını e, yitirmiş durumda. Hindistan'da da böyle bir durum vardı. Hemen oradan Asya'ya gitmişken Çin'e de uzanabiliriz ve beklenmedik bir şekilde e, turuncu alarm verilmiş Beijing'de başkent Beijing ya da Pekin. Eskiden söylediğimiz şekliyle Çin'de e, kar fırtınaları tipi ve korkunç soğuk hava vurmuş durumda Kuzey Çin'i e, ve inanılmaz manzaralar var hakikaten. Turistler de böyle büyük tipiden kar fırtınalarından yağmur e, şey altında e, şemsiyelerini açarak kurtulmaya çalışan, çalıştıklarını gösteren Turistlerin fotoğraflar var. Şinhua Haber Ajansı'ndan aldığımız bir haber bu da. Aşırı aşırı hava olayı mıdır değil midir bilmiyoruz. Onu da bakma fırsatı buluruz belki. Sel felaketleri de var. Küçük çaplı diyebiliriz ama var. Türkiye'den de Edremit Körfezi'nde Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde Kuvvetli yağış, pek çok ev ve iş yerini suyun basması, çok sayıda hayvanın öldüğü, telef olduğu söyleniyor. Büyük ve küçük baş hayvanlar, üreticiler kurtarabildikleri hayvanlarını da hastalıktan korumak için kuru samanlarla örtmüşler. Ciddi olaylardan bahsediliyor. Kırklareli'nde de yine olmuş sel. Kırklareli, o civar zaten daha önce de, kısa süre önce de sel etkisi altında kalmıştı. Bir kez daha olmuştu. Bunların artık gündelik yeni normalimizin bunlar olduğunu bilim adamlarının eşiğinde biz de söyleyebiliriz. Yani özellikle Sandy fırtınası, kasırgası <gülüyor> benim görebildiğim kadarıyla en azından önemli dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden James Hansen'ın Storms of my grandchildren yani çocuklarımın fırtınalı torunlarımın fırtınaları başlığıyla yazdığı 2009 tarihli kitapta aynen anlatılıyordu. Bunların olacağı sıklığı yoğunluğu şiddeti ve büyük şehirleri New York gibi büyük şehirleri vurabileceği o kitapta satır satır yazılıydı. Onun için yani o kitabı okuyan benim gibi insanlar için hiç şaşırtıcı olmasa gerek ama asıl söylememiz gereken de işte gerek Bilmak Gibran'ın gerekse de Avrupa iklim değişikliğiyle ilgili komisyoneri bakanı diyelim Avrupa Birliği'nin Kony Hedegaard'ın söylediği gibi bunlar artık yeni normallerimiz hep olacak, hep olacak. Maalesef yani Kassandra gibi inanılmayan bir kehanetler dizisi halinde gideceğiz. Bu da böyle. Kırklar elinde saat sonrası hasa tespit çalışmalarına başlanmış. 3 yani kişi e, ölmüştü zaten. Tekrar 3 Kasım'da şimdi güncelleme yapılmış bir haberde İhlas Haber Ajansı'nda e, hasa tespit çalışmalarının devam ettiği söyleniyor. Bir şeyde yine 3 Kasım itibariyle bir haber Çanakkale'de bu seferde domates tarlalarının su altında kaldığı ve keçilerin Hayvanların ve özellikle de keçilerin telef olduğu haberi var Domateslerde Çanakkale domatesi tarlaları su altında kalmış Kumkale beldesindeki ovallaki tarlaların büyük kısmı göl Ve bu yılın son mahsulü olan domatesin bu şekilde telef olması Çiftçileri de kara kara düşündürüyor diye haberimport.com'dan aldığımız bir haber bu Böyle bunlar yeni normallerimiz olarak yani fosil yakıt ekonomisine dayalı sınırsız bir büyüme anlayışına dayalı bir durumdan vazgeçilmediği sürece bunları daha biz maalesef çok sayıda söylemek ve sizlerle paylaşmak zorunda kalacağız öyle anlaşılıyor. Buna da tekrar Sandy kasırgası dolayısıyla dönebiliriz. Bu arada dünyadaki yakıtlardan bahsetmişken bir haberi de burada parantez içinde verelim. <gülüyor> Dün Çin'in kuzeyinde büyük oranda kum taşı tipi uranyum rezervinin keşfedildiği belirtiliyor. Bu da dünyadaki en zengin uranyum madeni olarak nitelendiriliyor. Yani bu uranyum madeninden çıkacak olan yapılacak olan yakıt da galiba evler ısıtılmayacak. Başka amaçlar doğrultusunda kullanılmaya başlayacak. Ama yine kullanıldığı yerlerde de ne gibi problemler çıktığını gene bu Sandy Kasırgası'nda görmüştük. Ee, kasırganın yolu üzerinde olan birçok nükleer santralde alarm durumuna geçilmişti. Ve e, bir santralde, şu anda ismi aklıma gelmedi ama e, bir santralde tehlikeli boyutlara varan su seviyesinden ötürü kapatılmıştı. Ama bir yandan da tekrardan e, bu nükleer çağ bitti derken Uranium'un da tekrardan ortaya çıktığından da bahseden haberler geldi. Alarm Birden Oyster Creek'i mi söylüyorsunuz? Evet, evet. Evet. Peki. Bir de o var. E, uranyumun da tabii neler uranyum çıkarılmasının <gülüyor> pozitif ve negatif nelere yol açacağını da ayrıca e, hesaba katmamız lazım. İklimle ilgili bahsetmişken son bir rapordan bahsedelim. Dikkatimizi dağı, dağıtmasın. E, yani ee, sendi doğu, doğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğusunu talan etti yani Akıl almaz görüntüler var <gülüyor> Mahfetti fakat Hemen hemen yani su, Suya boğulmuş olan Bir doğu yakasından bahsederken Elimde bir harita var Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse Geri kalanının tamamında Diyebileceğim bir kuraklığında hüküm sürdüğünü Ayrıca unutmamak lazım Bu da aslında işte yıllardan beri ısrarla dile getirmeye çalıştığımız bilim insanlarına e, yaslanarak bunları anlatmaya çalıştığımız bir şey bu. Anormal kurak, ortalama e, ılımlı kurak, aşırı kurak, inanılmayacak kadar kurak gibi renklerle sınıflandırıldığı zaman... Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası dışındaki yerlerinin neredeyse tamamının böyle turuncu kırmızı ile gösterilecek durumda olduğu görülüyor. Yani çok büyük bir insan insan kaynaklı iklim değişikliği, aşırı hava durumları açıkça her yerde görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda kar fırtınaları varken batısında kuraklık olduğundan bahsediyorsunuz galiba. Bu coğrafya ile alakalı mı yoksa e, sürekli ola gelen bir şey mi? İşte bu yani kesinlikle <gülüyor> şey Joe da bunu yazmış çok yakından takip eden bu iklim meselelerini Think Progress adlı blogunda sürekli yazıyor Joe Rom. Yani bir yandan Franken, Frankesh fırtına, Sandy Doğu'yu suya boğarken yani çeşitli yerlerde böyle yarım yani 30-35 santime yükselen yağmurla Easton'da Maryland'da New Jersey'de ve aynı zamanda da ağır ve yıkıcı senin de söylediğin gibi karlarla saldırılıyor ülkenin doğu kıyısı giderken öbür tarafa da bakıyoruz mesela saman sıkıntısı çekilmeye başlamış %62'lik bir düşüş büyükbaş hayvanların durumunda da %69'luk bir düşüşe doğru gitmiş 2 nokta daha ortalamada kaybetmiş büyükbaş hayvanlarda ve e, 6. haftasına da girmiş e, kuraklık içindeki buğday kış buğdayının durumu hala üretilen buğday üretilen alanın 3/2'sini neredeyse 3/2'sini %65'ini kaplayan kuraklık devam ediyormuş. Yani işte şunu demek istiyoruz. Cevrom da onu söylemiş zaten blogunda bundan sonra iklim hep böyle olacak. Yani Türkiye'de de ı, saman ithali ilk defa gerçekleşmişti tarihinde belki. Hatta be, bir de spekülasyon yapmıştık. Belki de daha o bölgede e, mümbit hilal diye adlandırılan bu bölgede verimli hilal diye adlandırılan bütün tarihinde Urartular da dahil bir saman sıkıntısı çekilmemiştir diye o zamandan beri böyle bir kuraklık durumu da var ve yeni iklim durumu bu şekilde devam ediyor. Ama gördüğünüz üzere gene hem Türkiye'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmakta olan bu iklim durumlarıyla alakalı ilk sıkıntıyı da e, hayvanlar, hayvanlarda görülmekte büyük ve küçük başlar da hayvanlarda ilk emareleri buralarda ortaya çıkmakta. Sadece iklimde değil aslında dünya üzerindeki krizlerin ilk emareleri. ...yine bu canlılar üzerinde ortaya çıkmakta... ...insan dışındaki canlılar üzerine ortaya çıkmakta... ...çok ufak bir haber vereceğim burada parantez içinde gene... ...Avrupa'da da bildiğiniz... ...şu anda yaşanmakta olan bir iklim krizi yok... ...Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi ama... ...bir e, finansal bir kriz yaşanmakta... ...Avrupa'nın içinde bulunduğu bu borç krizinde... ...Belçika'da faturayı ilk olarak gene... ...hayvanlar ödemekteymiş... E, ...haftada yaklaşık 200 at... ...masrafları karşılanamadığı için... Mezbaalara götürülmekteymiş Bu da evet, Doğuşevilerin haberine göre <gülüyor> O haberde de maalesef ben de görmüştüm Evet Yani esas yeni iklim durumları bu ve bu bununla Sürekli bu yeni normal Dediğimiz tırnak içindeki durumla e, Boğuşmak Boğuşarak geçirmek ve bu haberleri Dinleyicilerle paylaşmak Durumunda kalacağımız Net olarak Görülüyor yani Bir karar vermek zorunda ...insanlar ortalama olarak iklim değişikliğinin o, önlenmesi için harekete geçmeli miyiz? Yoksa bırakalım hükümetler başka şeylerle uğraşmaya devam etsinler mi? Yani hükümetleri bırakılacaksak Amerika Birleşik Devletleri'nde şu kriz yaşanırken... ...Obama ve Romney hala iklim değişikliği kelimesini ağzına anmadığını aklımıza getirdiğimiz zaman... Pek bir şey beklememiz ya da ummamız gerekmiyor galiba. Evet aynı şekilde de Türkiye'de de tabii. Yani bütün bu şeylerde bir iklimin iyisinin noktasını bile telaffuz etmeyen şey bakanları, çevreden sorumlu bakanlar hatta başbakanın kendisi de var. Hayır Tarım Bakanlığı Türkiye'nin 80 yıl boyunca yetecek kadar suyu var artık diye çok iddialı 80 yıllık açıklamalar yapabiliyorlardı. Ama hiç... Bu açıklamaların içerisinde bir e, yanına parantez içinde oturup düşünebilecek bir iklim değişikliği koşulu getirmemişlerdi. Hala da getirmiyorlar galiba. Ama Amerika'da bir değişiklik emaresi <gülüyor> görüldüğünü söyleyebiliriz belki. Her şeye hemen Bloomberg'ün mesela Bloomberg grubuna bağlı olan Business Week çok etkili iş çevrelerinin yakından takip ettiği bir dergide kapak kocaman bir suların götürdüğü cadde fotoğrafıyla beraber New York'tan it's global warming stupid diye Clinton'ın bir zamanlar seçimleri kazanmasını izah ettiği e, her şey bir e, asıl mesele ekonomiye de, nay demesi gibi. 1992'deki seçim kampanyaları sırasında evet, demişti bunu. Yerleşik medyada da ilk defa gördüğüm bir şey var. O da e, küresel ısınma enayi. Mesele küresel ısınma enayi diye manşet attı. Biz de onu günün sözü yaptık. Cumartesi günü itibariyle. Medya açısından bir problem yok ama yani el zireden tutun. Business Week'e kadar her tarafta bir iklim değişikliğine dair vurguyu görebilmek mümkün. Sende kasırgasından sonra. Ama galiba seçim kampanyasında olan adaylar Amerika Birleşik Devletleri'nde medyaya dahi bakabilecek. Daha doğrusu yazılı ve görsel medyaya dahi bakabilecek bir zamanları yok ki herhangi bir şekilde şu ana kadar konuşmamış durumdalar çektiğim değişikliğine dair. Ama Chris Hayes mesela NBC ...televizyondaki programında Up adlı programında açıkça artık bir karar verme zamanındasınız ey seyirci ve dinleyici dedi. Bizim evin böyle camları içeriye doğru bombe oldu, patlayacak diye çok kısa bir süreyle korku geçirdik. Ondan sonra atlattık ve bize bir şey olmadı. Komşularımıza da bir şey olmadı ama bir sonra çevreye baktık ki neler olmuş neler olmakta ee, olup bitiyor. Apaçık ortada. Onun için artık herkes için karar verme zamanı geldi diyor. Bunu sadece Amerikalılar için söylüyor. O belki olabilir ama biz de buradan aynen Chris Hayes'e katıldığımızı söylüyoruz. Ee, bir ufak şey, notla da bu ilk yarım saati kapatalım. Bu da e, Türkiye'de de yerleşik medyada büyük çapta, ön yani birinci sayfada olmasa bile ilk defa bu iklim değişikliğinin gelmiş çatmış olduğunu söyleyen bir mülakatta pazar günü dünkü Milliyet gazetesinde çıktı. Ben Deniz verdim efendim. Açık gazete. Evet, Ike Turner bu sefer solo olarak söylüyordu. Bu daha ne kadar devam edecek? How long will it last? Adlı parçayla daha çok ünlü... ...yani rock'n'roll'un da doğuşuna... ...büyük ölçüde beşiklik etmiş olduğu söylenebilecek... ...ünlü Sam Phillips'in plak şirketi... ...SAN'da yapılmış kayıtlardan birisi. Yani SAN öyle bir beşik ki hakikaten blues'un da rock and roll'un da en önemli parçalarının bir kısmı oralarda kaydedilmiş. Bu da onlardan biriydi işte How Long Will it Last Ike Turner'ın 1931'de bugün doğumu münasebetiyle çaldığımız ikinci parçaydı Turner'dan. Evet açık radyo burası 94.9 açıkradio.com ve saat 8.40.42 devam ediyoruz Açık Gazete bugün özetine de biraz daha yer vereceğimiz dünyadan epey bir gerilimli bir dünyada yaşadığımızı gösteren bir haber derlemesi var Can bizim için derlemiş onu birazcık bakalım neler oluyor bitiyor evet hafta sonu boyunca iklim bile aşılan dünyanın yüzü insanlar tarafından da vaşındırması devam ediliyor. Özellikle Orta Doğu'da ee, gene bu savaş ve çatışma haberlerinin devamı geldi. Ee, İsrail ordusundan bir yetkili ilk olarak şu haberle başlayalım. İsrail ordusundan bir yetkili 3 Suriye tankının bu tartışmalı Golan tepelerine girerek sınır ihlali yaptığını, Golan tepelerinde tanklar tarafından yapılan bu ihlalin de 40 seneden 40 sene boyunca yapılan ilk ihlal olduğundan bahsetmiş ve savaş baltıları da bir anda çıkarılmaya başlamış İsrail tarafından Suriye'ye bakılarak. Bir ufak itirazda bulunayım tartışmalı değil. Golan Tepeleri İsrail'in işgali altında bulunuyor. Savaşta e, işgal edildi ve bir daha da geri verilmedi Suriye'ye ait. ve yani Birleşmiş Milletler Antlaşması'na da uluslararası hukuku bütün kurallarına göre de e, hukukun ihlali anlamına geliyor İsrail'in elinde silahtan bölge olarak geçmesi de bu yüzden mi peki? E, herhalde yani tam e, statüsünü şu anda net olarak hatırlamıyorum çok geride kaldı 40 yıllık bir hikaye fakat bildiğim bir şey varsa 67 savaşından sonra e, bu burası İsrail tarafından işgal edilmişti ve ilhak edildi ilhak da denmiyor aslında ama Golan'ın elinde tutuyor fakat şey değil, önemli olan bu değil yani çünkü hiçbir toprak ilhaki kabul edilemez. Savaş ya da değil, uluslararası hukuk normları buna izin vermiyor. Neyse bunu geçelim. Gene Suriye'yle devam edelim. Golan'ın vermemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de Golan'ın altındaki büyük akiferlerin bulunması su yatakları. Orta Doğu'nun en önemli su kaynaklarından bir kısmının da onun altında olması İsrail'in de bunu biliyor olması İsrail'e Golan tepeleri üzerinden yapılan füze ve roket atışları değil yani çünkü ben haberde stratejik bölge olarak okumuştum bu stratejik bölgenin de bu su yatakları ile alakalı olduğunu hiç düşünmemiştim bunu her yerde e, bilenler yoktur biz Fred Pearson kitabında Fred Pearson When the rivers run dry adı kitabında etraflı olarak bunu ortaya koyuyor yaptığı bir araştırmayla. Nehirler kuruduğu zaman. Evet bir yandan da tekrardan devam edelim Suriye'yi Suriye'deki bu sefer muhalifler bir araya gelme kararı almışlar. Beşer Esad'a karşı birleşmenin yollarını aramak için Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geliyorlarmış. Bir yandan da çatışmalar sürüyor. İç savaşın yaşandığı Suriye'de çatışmalarda yaralanan ve Türkiye'ye getirilen 28 Suriyeli'den biri kaldığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş. Bu Türkiye'ye sığınan kişilerin de arasında oldukça fazla sayıda çocuk ve kadın olduğundan da söz edilmekte. Bir diğer taraftan da Türkiye'de Suriye sınırına askeri açıdan bir destek yapmaya dair bir... Hareket ettiğine, ettiğini söylenmekte. Diyarbakır'da 50'ye yakın e, zırhlı araç bu kirpiler, Suriye sınırına sevk edildiğine dair de haberler gelmekteydi. Böyle bir durum vardı Suriye'de ama sadece Suriye ile değildi bu gerginliğin olduğu yer. Bildiğiniz üzere Libya'da da çatışmalı günler yaşanıyordu. Özellikle silahlı milislerin e, başkent Trablus'ta ortaya çıkardıkları parlamentoyu basacak derecede ortaya çıkan çatışmalar sonucunda ölen insanlardan bahsedilmekteydi Trablus'ta yine iki karşıt grup silahlı grup çatışmaya girmişler ve en az 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor ve Libya'da da son 2 aydır devam eden bir çatışma sürecinden de bahsediliyor bir diğer haber ise yine devam eden bir gerginlik haberi ise Japonya'nın denetiminde olan bu Doğu Çin denizine Çin'in Çin hükümetine bağlı gemilerin girmesi oldu. Japonya ile Çin'in arası zaten açıktı. Bu tip olaylar yüzünden bu tip gelişmeler yüzünden sinirlerdi. Gün geçtikçe gerilmekteymiş Doğu Çin denizinde hem Japonya hem de Çin arasında. Evet, bir de Rus savaş gemilerinin de İran'ın Hazar Denizi Limanı'na 40 yıl sonra ilk kez bir ziyaret gerçekleştireceği haberi var. Bu aslında e, tamamen manevraların <gülüyor> gerilen dünyanın bir başka uzantısı olarak okuması, okunmasını yapmak gerekiyor. E, yandan da savaş köpeklerinin havladığına dair bölgede önemli bir yazıda Jeremy Gulka tarafından kaleme alındı tomdispatch.com blogunda okuduğumuz şey ee, ve e, çok önemli bir mesele var İran'a girmek üzere Bayağı ciddi hazırlıklar yapılmakta da özellikle Mitt Romney'in kazanması halinde Hem Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçek bir kapitalist diktatörlüğe yönetecek olan Rom Romney'den bahsediliyor Juan Cole'un yazdığı profesör Juan Cole'un blogunda var bu hem de aynı zamanda da işte biraz önce sözünü ettiğim yazıda analizde görüldüğü gibi İran'a doğru büyük bir hamle yapılacağı belirsiliyor. Evet. Bir diğer haber de e, Taksim'den geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri dün Taksim'e girmiş. Bu haberin yeri burası değildi galiba. <gülüyor> Yok Yanlış verdim pardon. Ama gene de istiyorsanız bir geçiş yapalım. Taksim meydanındaki e, PTT önünde toplanan Eylemcilerin Taksim platformu üyesi bir grup o, o, Taksim platformunun e, Taksim için mücadele vakti e, pankartlarıyla beraber yaptıkları bir eylem vardı geçtiğimiz pazar günü ve bu eylemin yapılmasına sebebiyet verebilecek olan olaylarda e, yaşanmaya başlamış yani Taksim'i yayalaştırma olarak e, lanse edilen projeden bahsediyoruz. İş makineleri dün Taksim'e girmiş trafiğin Arap saçın olduğu Arap saçı haline geldiğinden bahsediliyor ve ee, ilk etapı kazılarla başlamış ve tam 240 günlük sürecek olan Çile'de Başlandı. bugün itibariyle start verildiğine dair de Habertürk Habertürk'ün verdiği haber üzerinden biz de İstanbul'da yaşayanları uyaralım. Türkiye, Türk haberi e, diliyle verdiği tipik bir Türk haber diliyle verdiği Habertürk Arap haberi. Arap saçından yok. bahsediyorsunuz? Hem Habertürk hem 40 Çi bitmeyecek çile vesaire. Evet haber e, yani Arap saçı da bir e, etnik aşağılayıcı bir terimi de içeriyor eğer biraz derinine de bakacak olursak. Haber Türk'ten bahsediyoruz. Çok fazla şey beklemeyelim istiyorsanız bu tip e, Beklentileri ile yüksek tutma diyorsun. Evet. Peki, şimdi dönelim günün en vahim ve e, hakikaten. Kaygı verici haberinin analizine açlık grevleri devam ediyor. 55. gününde dolduruyor bugün 55. gününde PKK'dan da çok tehlikeli bir karar geldi diye bir haber var. Taraf gazetesinde görüyoruz bunu bir de ee, şeyde ee, özgür gündemde de görüyoruz. Evet ama gene iyi haberlerle başlamıştık. Ee, orada bir açıklama vardı. Ee, bildiğiniz üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da açlık grevi yapan bir tek kişi var. Geri kalan şov yapıyor diye bir açıklama yapmıştı. Ölüm örucunda demişti sonra evet aynı anda da ama Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de. 684 kişinin 60 küsur hapishanede elindeki rakamın bu açlık grevinde olduğunu söylediği gibi çok büyük bir çelişki de göze çarpıyordu başbakanla kendi bakanı arasında. Bu karşılaştırmalara artık girmek istemiyorum ben çünkü girildiği müddetçe o kadar rasyonel olmayan bir şekilde tartışılıyor ki bir yandan çözüm yolu da bulamıyorsunuz. içinden çıkabilecek bir alan da bulamıyorsunuz. En son Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada Rakamın 900'den 600'e düştüğü belirtilmiş. Yani ilk önce 1 olarak nitelendirilen rakam şimdi de 900'den 600'e düşülmüş olarak nitelendiriliyor. Yani ne tarafından bakılırsa bakılsın bir e, azalma bir mücadeleyi bu bahsi, bahsi geçen mücadeleyi bırakma olarak nitelendiriliyor. Recep Tayyip Erdoğan tarafından ama Adalet Bakanı tarafından da görüşmelerin başladığı. Daha doğrusu bir Arap e, ortak bir yol bulunmaya çalışıldığına dair de haberler gelmiş hafta sonu boyunca. Evet yani bir de e, hakikaten umut verici bazı gelişmelerden de bahsetmek mümkündü çeşitli e, sanatçıların e, ya da şeylerin e, yazarların düşünürlerin e, yaptıkları şeyler girişimler ve e, yazılan mektuplar. Ama açlık grevlerinin, e, yani ayrıca mesela İnsan Hakları Derneği'nin çağrısı üzerine de e, bazı aydınlar diyelim e, bir araya gelip ara buluculuk yapacak bir heyetin oluşturulması çalışmalarını da başlatmış diye bir haber verdi. Profesör Doktor Mehmet Bekeroğlu'nun Profesör Doktor Gencay Gürsoy'un avukat Kezban Hatemi'nin İbrahim Betil'in ve Avrupa Parlamentosu eski üyesi ve Türkiye Avrupa Parlamento, Karma Parlamentosu eş başkanı Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden Yoğuz Dagendayk'ın da aralarında yer aldığı bir grup insan Hakları Derneği'nde bir araya gelmiş ve temas ve diyalog grubu da kurulmuştu ve konuyla ilgilenen tüm sivil toplum örgütlerinin bir araya getirilmesi gruptan da ara buluculuk yapabilecek küçük bir heyet oluşturulması planlanıyordu. İşte temas ve diyalog grubundan Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar'a hükümet yetkililerinden Nimralı'ya gidip gidemeyeceği sorulmuş. O yanında bir kişi daha olmasını talep etmişti ama bir yanıt da gelmemiş. İstanbul'a gelen Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ve Dostluk ve Dinler Arası Diyalog Grubu da katılmışlar. Farklı dinlerden temsilcilerle görüşmek üzere. Böyle bir heyet kurulacağı haberleri vardı. E, taleplerin de hükümetin duruşundan farklı olmadığı belirtiliyordu. Ayrıca Bakan Ergin'den de, Sadullah Ergin'den de açıklama gelmişti. Bu evet. haber Türk'te bir haber olarak gelmişti. Ee, Sadullah Ergin'in Milliyet gazetesinde Fikret Bilay'a verdiği e, açıklamalardan bahsediyoruz aslında. Ergin Cuma günü geçtiğimiz Cuma günü BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ile ve e, Sırsakık ile beraber, bir araya gelmişti. Sürecin daha da kötüleşmemesi için anlayış birliğine vardık demişti ve şu şekilde bir açıklama yapmıştı. Ben soruna katkı sunabilecek bir tutum alınması gerektiğini düşünüyorum. Benim görüşümü Beni ziyarete gelenlere de söyledin. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi vermemek konusunda ilke kara, ilke kararı alındı. Ancak genel bir çerçeve olarak şunu söyleyebilirim. Bu görüşmelerde süreci kötüleştirecek söylem ve eylemlerden uzak durulması hususunda bir anlayış birliğine varıldı. Bu hassas süreci olumsuz etkileyecek, kötüye götürecek sıkıntıların aşılmasına katkıda sun, katkı sunmayacak beyanların ve eylemlerin yararı olmadığı anlaşılmış durumdadır diyor. Ee, bir yandan da ee, ana dilde savunma ve ana dilde eğitim konularındaki çalışmalar hakkında bilgi vermiş Adalet Bakanı. Ee, Ergin ana dilde savunma hakkı için taslanın akademisyenlere gönderildiğini hatırlatmış. Yetişirse ilk bakanlar kurulu toplantısında yani pazartesi günü ele alınacağını söylemiş. Ana dilde eğitim konusunda ise Adalet Bakanı olarak benim alanıma girmiyor. Bu anayasa değişikliği gerektiren bir konudur. Bu nedenle muhatabı tek başına Adalet Bakanı değildir demiş ve son tabloyu da paylaşmış verdiği yaptığı açıklamasında buna göre 600'den fazla kişi şu anda açlık grevinde ama daha da kötüsü sayının da artacağı dair çeşitli evet. haberlerde gelmekteydi. İşte açlık grevine bugün 54. gün 55. gün oluyor değil mi? Evet 55. Evet. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu BDP'li da İstanbul. Da Aksaray'da polisin müdahale etmesi gaz yine kullanılması gibi durumlar da var. Fakat en önemlisi tabii iyi beklenmedi ki daha doğrusu çok ortalığı gelen bir gelişmede açlık grevlerinin bu, birden sayının cezaevlerindeki 10 bin PKK'lı ve da bugün itibariyle açlık grevine gireceği bir açıklamayla duyurulması. Bu tabii Dünyanın da en büyük şeyle şey, mahine getiriyor son derece bir tek bir merkezden yapıldan verilen bir emirle bir çeşit meydan okuma insanların ölümle sonu ölümle de bitecek on binlerce kişiden bahsediyoruz çok büyük çapta bir durum. Yani dünyada daha önce bir benzeri var mı yok mu bilmiyorum. Ama e, çocuk, yaşlı ve hasta tutukluların eyleme katılmayacağı bildirilmiş yazılı açıklama yapılmış. Avukatlar, mahkumlar adına bir e, açıklama yapmış Deniz Kaya. E, hasta çocuk ve yaşlıların dışında 10 bin PKK ve pıcaklının tut tutuklunun 5 Kasım'dan itibaren yani bugünden itibaren açlık grevine başlayacağını duyurmuş Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanın şov şantaj grev yok aç olan kimse yok sözlerine de göndermeler içeren bir açıklama zulümle abad olunamaz diyor amacımız kimseye diz çöktürmek değildir kimseye şantaj yapmıyor bizlere karşı uygulanan hiçbir şantajı da kabul etmiyoruz diyor sorumluluğu başbakandır diyor. Şimdi adayet bakanlığı bu konuda bize henüz bir bilgi ulaşmadı demiş. Başdanışman Adnan Boynu Kara başlayacaklar ifadesi yok ama süreç içinde olabileceği yönünde bir tehdit ortaya koyuyor bize ulaşmış bir bilgi yok demiş. Ne demek bu bilmiyorum. Fakat vahim bir tabloya gidiyoruz görüşünde birleşen. Bazı kişilerin görüşlerinden de alıntılar var Mehmet Emin Aktar Mesela Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Adım atılmazsa vahim bir tabloya yaklaşılıyor demiş Bitirilmesi konusunda Acil bir şekilde çok acil bir şekilde somut adım atılmalı Eğer ölümler yaşanırsa bu sokağa da yansıyacak Birileri ölürse diğerleri de ölümü göze alacak Ve bunun önüne geçilemeyecek bu tabloyu doğru okumak gerekiyor 10.000 bin kişi inanılmaz bir rakam Demiş e, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği e, Şube Başkanı da, Raci Bilici de Eğer soruna çözüm bulunmazsa bu rakamla da Kalınmayacaktır diye düşünüyorum diye Açıklamış dışarıya taşar Ve mahkum aileleri de açlık grevine başlarsa Bu rakam daha da çok büyür e, Açıklamasını yapmış Evet Bu çok e, Son derece önemli ve kaygı verici bir gelişme olduğunu ve işlerin gideniye kontrolden de çıktığını düşündüren gelişmeler Bunlar bu ailelerin katılması meselesi ne değilin ya sen de yani evet, Raciin açıklamasından o, o da beni aklıma başka bir şey hatırlattı bana ee, Agos gazetesinin son sayısında fundatosunun yaptığı bir e, röportaj diyeyim ona bir dizi e, olmayan tırnak içinde olmayan açlık grevinde yani şey, Recep Tayyip Erdoğan'a evet. da bir gönderme yapıyor açlık grevinde 700 insan diye onların e, aileleriyle görüşmüşler dışarıda da grev var deniyor ve e, yapılan e, görüşmelerden çok yürek çarptıran, parçalatan da açıklamalar var. Mesela adı Jean, yaşam demek diye Ebu Bekir Polat, lokanta işletmecisi Batmanlı Polat'ın kızı Jiyan, Bakırköy cezaevinde 15 gündür açlık grevinde sadece 21 yaşında ve 18 yaşından beri hapishanede ee, ve şey diyor yani Kızım içeride grevde Anası 3 gündür dışarıda grevde 10 yaşındaki kardeşi de Bir gün grev yaptı Sonra küçüksün dedim engel oldum Ben de bekliyorum burada Bakalım devlet ne yapacak Ya merhamete gelip bu çocukların Ölmesine engel olacaklar Ya da Demiş kesmiş 3 noktayla bitiyor ee, Ya da Evet Azad da 12 yaşında 6. sınıfa gidiyor Ablası içeride açlık grevindeymiş Ablasının durumunu okulda bir tek en sevdiği arkadaşlarına ve bir öğretmenine söylemiş Zaten zayıf ablam senden bile zayıf Kaç gündür bir şey yemiyormuş İnşallah bir şey olmaz Kilosuz ya bir şey olur diye korkuyorum demiş Bir de Jihan'ın annesiyle yapılmış bir şey var Kızını bir Ramazan bayramı arifesinde Alıp götürdüklerini anlatıyor ee, Jian hayattır Hayat direnmektir Dedi diyor Benim adımı Jian koymuşsunuz ya demiş kız Ağladım Sen bilirsin dedim O benim çocuğum Hani teröristleri kucaklayanlar insan değil diyorlar ya Biz o teröristlerin ...annesiyiz işte demiş. Bu sözlerden bir tanesi de... ...geçtiğimiz salı günü... ...günün sözü haline getirmiştik. Açlık revindeki çocuklarına... ...destek olan annelerin... o ok Meydanı'ndaki Sibel Yalçın ...parkında... ...kurdukları çadırdan... ...sordukları bir soru vardı. Aslında ne istemediklerini... ...söyledikleri bir demetleri vardı. Onu da günün sözü yapmıştık. Şu şekilde konuşuyordu anneler Türkçem çok iyi değil doğru anladın mı asla kan istemiyoruz diyordu evet bu başbakanın hafta sonunda gerçekleşen konuşmalarını ve diğer konuları da hem Ali Bilge ile hem de daha sonra 9.30-10 arasında da devam ettirmeye çalışacağız Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey Günaydın Can günaydın Bey. Evet Bir Olağanüstü Karanlık bir ortam diyeyim. En azından her açıdan Yani Türkiye'de de Dünyada da aslında Gerek Fiziki ortam Gezegenin durumu Yani gere, gerekse de Burada e, siyasi durum açısından açlık grevleriyle karışık berbat bir ortamdayız ama e, gene de objektif bir şekilde haberlerin değerlendirilmesini yapmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu arada da bizim e, bu programda belki de en yakından takip etmeye çalıştığımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 yılı da doldu bir ...onunla ilgili bir de değerlendirme yapmamız çok iyi olur diye düşünmüştük. Evet. Ee, hemen hemen bizim programa başlama tarihimiz de... E, ...Ak Parti iktidarının başlangıcı hemen hemen aynı tarihler e, yakındır. Denk Dolayısıyla, geliyor. Dolayısıyla e, 2002 Kasım'da e, iktidara geldi AK Parti... Biz de sanıyorum 2003 insanında başladık ama onun öncesinde de bazı e, programlar yapmıştık. Dolayısıyla yani Türkiye açısından, Türkiye'deki e, gazeteciler, sosyal bilimciler açısından da e, bu 10 yıl e, ileride ve bugün de son derece önemli bir değerlendirilme e, dönemidir e, Türkiye açısından. E, AK Parti'nin önce böyle bir çıkış dönemini e, hatırlamaya çalışalım çok kısaca. Bir 28 Şubat Postmodern darbesi yaşandı Ve Türkiye'de o gün İktidarın Değişimine tanık olduk o süreç içerisinde Ve bu Türkiye'de İslami gelenekten gelen Dindarların Siyasi hareketine de Bir değişime yol açtı Ve bu değişim İktiselleşmek için Milli görüş denilen Denklemi bozduk ve bu ideoloji, bu yaklaşımı yerine başka bir e, açılım getirdi. Bu da Avrupa Birliği'ni merkeze oturtan e, demokratik muhafazakarlık e, ve İslami referansları e, daha e, düzenlemiş, bir e, yapı içerisinde e, Türkiye'deki e, İslami kökenden gelen hareket buna cemaat de dahildir ve o zamanki Fazilet Partisi, Refah Partisi ve <gülüyor> Refah Partisi'ndeki 1991 çıkışını da aslında e, gelişme yenileşme açısından da değerlendirmeye katmak lazım ama 28 Şubat'ın ve ondan sonrası Türkiye'deki e, dindar kesimlerin siyasi hareketlerindeki yarattığı anaport AK Parti'nin oluşmasında çok önemli katkılardan bir tanesidir ve başarılı bir performansla 2002 seçimlerinde kendini göstermesiyle ve iktidar olmasıyla. Diğer önemli bir katkı Türkiye'nin 1980'ler sürecinin toplulaştırılmış en büyük iktisadi krizini 2001 krizinde yaşadık ve bu kriz Türkiye'nin bir borç kriziydi. Bu mali sistem çöktü. Ve çöken e, mali sistemin e, bedelini geniş toplumsal kesimler e, ödettirildi. E, yani klasik e, IMF e, ve Türkiye'deki sıçrat e, programları denkleminde o yüksek maliyet ki bunun içerisinde yolsuzluklarla eklemlenmiş, e, düğünlenmiş bu borç krizi bankaların yarattığı yüz milyar dolarlık enerji sektörü ediyor ve 180'ler ve 90'lar sarmalının bu yarattığı büyük köpük sonucunda bu bedel toplumsal kesimleri ödettirildi. Ve bu iki ana şey AK Parti'nin 2002 çıkışında çok önemli bir toplumsal ortam yarattı. Ve %34 bir oyla ilk siyasi sahnede adımını arttı. Ve şu 10 yılı geride bırakan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidar, yani Türkiye aslında son 10 yıldır işte tırnak içinde beyaz Türkler, endişeli modernler tarafından yönetilmiyor. Muhafazakar bir e, grup tarafından yönetilir. Yani bu muhafazakar grup tek parti iktidarı olarak e, sürdürüyor ve üstelik de 10 yılı geride bırakan Bu parti Demokrat Parti e, süresini de e, geçmiş durumda bu şeyle birlikte ve e, üstelik de parti oylarını Artırarak yaklaşık 6 seçim filan e, referandumları da kattığımızda, yerel seçimleri de kattığımızda e, 2009 yerel seçimleri hariç gibi o da krizin etkisi var. Orada da %40'lar seviyesinde bir oy almıştı. Oylarını artırarak e, 10 yıllık sürece damgasını e, vurdu. E, AK Parti'nin e, iktidar sürecinde, başlangıcında e, geniş bir ittifaklar e, kurma girişiminde olduğu e, ve bu yelpazenin içerisinde bulunan kurum ve kesimlerle e, bugünkü ilişkilerini karşılaştırmak yapmak lazım. E, bizim size her şeyden evvel e, Türkiye'nin e, 1960'ların sonundan itibaren e, siyasi hayat, hayatının içinde yer alan Siyasi işlem, İslam kökenli hareketin e, bu değişen e, tarafları, e, cemaat ve tarikatlar ve bu uzantılar AK Parti'de birleştiler ve yüzlerinde batıya dönen e, e, bir e, anlayış içerisinde oldular. Yani sonuçta AK Parti'nin o gün destekleyenler, evet, şu, milli nizam partisine itibaren gelen kesimlerin e, milli görüş bir, çizgisinden ayrılıp yeni bir Potoya dökülen kesimler en önemli hareketin e, iskeletini oluşturuyordu. Ee, AK Parti içerisine baktığında AK Parti Kürtlerle e, iktidarın başlangıcında son derece e, sempatikli, Alevilerle sempatikli toplumda ötekileştirilmiş ve mağduriyet alanlarıyla e, ittifaklar kuruyordu. Ve temelde yani Kemalist vesayetçi rejimin e, tüm e, mağdurlarıyla bir ittifak geliştirilmişti yaşadığını görüyoruz. Buna demokratlar, liberaller e, yüzü de katmak mümkün. E, bunun karşısında yani e, var olan e, gerçekten Türkiye'nin e, askeri bürokrasisi, hukuk bürokrasi, genel olarak yüksek öğretim bürokrasisi, genel olarak bürokrasi ve büyük sermaye ve büyük medya e, karşısında yer alan bloğu oluşturdu ve Türkiye'nin yaklaşık 2000 bin 10 yılına kadar enerjisinin büyük bir bölümü bu çatışmalarla geçti. Yani başlangıçtaki ittifak kurduğu, ittifak kurmaya çalıştığı, ittifak geliştirdiği kesimler ve kurumlarla bugünkü durumuna baktığımızda yani geçen 10 yılda aslında mesela silahlı kuvvetler askeri bürokrasiyle aslında belli bir şekilde kendisine iktidar etmeye çalışmadığı, etmemeye çalışmadığı müddetçe askerinkide ortak olmasını e, benimsel gözüküyor. Aynı şekilde asker de burada bu çatışmalı iki arada neler yaşadık işte 27 Nisan meselelerini yaşadık. Sürekli e, her gün e, ne zaman darbe olacak e, şeyiyle büyük bir e, çatışma yaşandı Bursa içerisinde. Ama geldiğinizde şu anda, geldiğimizde 10 yıl içinde AK Parti Başlangıçtaki e, sempatik iktidar ortaklarını, e, empatik kurduğu iktidar ortaklığının bir kısmını e, kaybetmiş gözüküyor. ki bunlar da e, önemli ölçüde işte kürtlerden oyalmasına karşın e, kürt e, meselesine yaklaşımında Cumhurbaşkanı'nın en cesaretli adımları atmasına rağmen e, bu e, kurulan ilişkinin e, bugün çok uza tavrıldığı da görebiliyoruz. Aynı şekilde Alevi hakları açısından baktığımızda, aynı şekilde ülkenin demokratları, liberalleri, anti Kemalist e, solcuları, demokrat solcular açısından baktığımızda da böyle bir ilişkinin artık e, olmadığını e, eski çamlar bardak olduğunu görüyoruz. Azınlık sayılan toplumsal kesimlerle olan ilişkisi e, her zaman e, başlangıçta da diğer e, gruplarla olduğu gibi empatik bir ilişki oldu. E, bunda şey devam ediyor. Başlangıçta kendisini destekleyen en önemli, içte ve dışta büyük yolunu açan Parti kadrolarının liderliğinin e, bir sivil toplum örgütü olarak bugün kendini tanımlayan ah Gülen cemaat diye adlandırılan cemaatle olan ittifak bozulmuş durumda burada bir çatışmada alan yaşıyoruz bunun tersinde STK ile işte dengeli bir ilişkiye girdiğini görüyoruz bu çerçeve içerisinde yani AK Partiyi değerlendirirken başlangıçtaki kurduğu ittifaklar ve orada aldığı mesafeler ve bugün o ittifaklarla gelinen durumu e, birlikte ele almak lazım. İçte ve e, dışta e, AK Parti yerine oturtmak açısından. E, aynı zamanda o günün e, Türkiye'sinin de şeyi unutmamak gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği sürecini, e, Kıbrıs meselesini, e, Irak Savaşı'nı, e, o gün birinci, e, bir Mart tezkeresini AK Parti'yi değerlendirirken bu meklinin içerisine Kesinlikle bu şeyleri birlikte değerlendirmek gerekiyor. Ve bugün de yani mesela büyük medyayla, büyük sermaye ile ki büyük sermaye ve büyük medya bu dönemi altın bir şekilde yüksek kazanımlarla, kârlarla varlıklarını büyüterek geçildiği bir kesimdir. Çünkü bu 10 yılda Türkiye çok yüksek oranda büyüme kaydetmiştir 2009 haricinde. Ki bu dönemde işte 2007'den itibaren başlayan dünyanın en önemli iktisadi bunalımlarından birini yaşamakla birlikte Türk ekonomik politikalar açısından baktığımızda Ak Parti iktidarının dönemini pastayı büyüttüğü ha bu pasta büyümesinin nedenlerinin başında Türkiye'nin cari açılı finanse edecek büyüme insinin büyüme motorunu döndürebilecek. Kısa vadeli, sıcak, uzun, bu kısa, sıcak olmayan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye'ye gelmesine borçlu olduğunu söylemek mümkün. Ve bu süre içerisinde dünya krizinin de Türkiye'nin avantaja dönüştüğü durumların olduğunu da söylemek mümkün. Bu da AK Parti'nin bu 10 yıllık iktisat politikaları süreci içerisinde seçmene özellikle bir takım hizmetlerin götürülmesi açısından... Ee, seçmenle e, ilişkisini e, kabartması, yani büyütmesi açısından ve oy potansiyelini açısından önemli alanlar evet. yaratmıştır. İşte Bu... tokiler görülmüş olar, sağlık sektörü so gibi. Ama evet ben size şey yapayım. Hadi be, yani ben de bir şeyi iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi bir 2011 Eylül 12 Eylül 2007. Referandumuna kadar ki bir genel çizgide daha farklı bir çizgi, daha demokrasi hedefleyen, hedefleyen Avrupa Birliği'nin Birliği temelde koymuş olduğu uluslararası evrensel standartları daha ön plana alan işte işkence sıfır toleranstan başlayarak bütünüyle böyle bir genel faili meçhulleri araştıran evet 12 Eylül 2010 ben ne demiştim 2007, ya, 2007, 2007 ya, dediniz, 2010 <gülüyor> 2010'daki <gülüyor> şeyi düzeltiyorum affedersiniz. Ee, o, o tarihe kadarki çizgisinden sonra gittikçe daha e, muhafazakar otoriter hatta e, otokratik diyebileceğimiz bir e, çizgiye doğru kayan bir başka e, çizgi özellikle de tek adam Çizgisinden bahsetmemiz Mümkün böyle bir gelişme Oldu bir bunu sormak istiyordum Bir de ikincisi olarak Bu ekonomik gelişme Birçok Kesimi de Payidar Etti gerçekten fakat Gelir dağılımı adaletsizliklerinin De büyümekte olduğu ve özellikle mesela bugün çok çarpıcı bir, küçük bir örnek ama çok çarpıcı bir şey gözüme çarptı. Büyük bir cinnet faciası yaşandığı belirtiliyor gazetelerde işte Bağcağır'da. bir Bütün bir aileyi katleden baba var. Kendisini de vurmuş ama o da bitkisel hayatta. Beşi çocuk altı kişinin dün toprağa verildiği haberinin altında işte bunu e, sakin bir insandı neydi sebep filan anlayamadık diyorlar ama Ailenin akrabalarından bir işte acaba bir e, namus cinayeti filan da var mı diye sorulana Sebep namus değil ailenin çektiği fakirlik diye bir açıklama yapılmış Bu çok dikkat çekici ee, o, evet. bu bu tarz evet. haberlerin evet. muazzam sayıda arttığı da görülüyor yani bir yoruma varmak istemiyorum elbette ne sosyolog olarak bir sosyologluk iddiamız var ne de başka bir şey ama böyle bir gelir dağılımı adaletinde de e, adaletsizliğinde de gittikçe büyüyen ciddi bir problem de var bu ikisini bir değerlendir nasıl değerlendirebiliriz diye de şimdi sormak e, yani Türkiye'de AK Parti döneminde gelir dağılımı düzeldi, işsizlik, dramatik azalmalar gösterdi diyemeyiz. İşsizlik oranı tabii 2001 krizi noktasında değil. Gelir dağılım açısından baktığımızda bazı kesimlerde düzelme söz konusu ama aynı zamanda AK Parti dönemi iktisadi kesimler açısından, sınıfsal kesimler açısından toptan bir pasta büyümesiyle birlikte herkesin yaşam standardında belli bir şey yukarıya çıkabilir. 1970'lerle de 2000'leri kıyasladığımızda bunu söyleyebiliriz dönemsel anlamda bu 10 yılda ama aradaki farkın açılmadığı anlamına gelmez. Bu tür sorunları çok ciddi olarak yaşıyoruz. Yani AK Parti iktidarı Türkiye'de işsizlik sorununu ortadan kaldırdı filan gibi yaklaşım içerisinde olmamız mümkün. Sadece bu dönemde Türkiye. E, düğme potansiyeli gösterdi e, ve burada ciddi bir düğme potansiyeli Bu, toplumsal anlamda bunu da e, oya tahvil etti e, AK Parti'ye oy, Parti oy veren kesimler her cuma namazına gitmiyor 5 vakit namaz kılmıyor orucunu tutmuyor bunlar tümüyle dindar muhafazakar kesimler değil AK Parti iktidarından da hoşnutlu olan işte eğitimdeki şeyle başlayan hatırlayın bir dar gelirli kesimlere şu ya da bir şekilde kaba bir sosyal devlet fonksiyonu e, uygulayarak e, inciten bir e, yaklaşımla sosyal devlet politikaları sayılabilecek politikalar uygulayan bir iktidarla karşı karşıyız. Ve şunu da görmek lazım. E, sonuçta Türkiye diğer ülkelerin yaşadığı gibi 2007-2008-2009-2010 yani vali sektörü açısından olsun, bütçe politikalar açısından Merkez Bankası'nın uyguladığı para arızı politikaları para politikaları açısından daha dünyadaki diğer ülkelere göre uygun bir seyir izledi. Bu açıdan alt part aslında şanslı da bir iktidardır. Yani Türkiye kaynak akışı, yani Türkiye gibi ekonomilerde açıklarınız var, tasarruf açıklarınız var. Bu açıkları kapatmak durumundasınız büyümek için. Bunu Ya iş tasarruflarınız düşükse dışarıdan tasarrufları almak durumundasınız. Bu da borçlanma yoluyla oluyor, işte bu da piyasalar yoluyla oluyor, bankalar dolayımıyla oluyor filan. Bu, bu dönemde kaynaklar Türkiye'ye rahat girebildi. Ee, bunun türlü türlü nedenleri var. Ee, daha ayrıntılı da tabii konuşmak mümkün. Evet. Ak Parti'nin 10 yılının ekstaz politikalarını, işte e, Kürt politikasını, hani e, politikasını. E, ama şu bir gerçek: Ak Parti e, 2010 yılından referandumdan, e, seçimlerden beri referandumdan sonra e, Ak Parti liderliği e, adeta bütün bu geçmişte ki tüm mağduriyet alanlarına yaklaşan pozisyonunu kendi mağduriyet alanının telafi edilmesine bıraktı ve demokratikleşme özgürleşme e, söylenlerinin e, Kürt meselesi üzerinden olsun, Aleviler üzerinden olsun genel olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi üzerinden olsun e, adeta e, örtük bir şekilde gitmeye başladı. Zaman zaman e, işte e, darbelerden hesap soran, maya çalışan bir AK Parti, vesayet rejimini gerileten bir AK Parti ama Bununla sınırlı kalan bir yapı, mesela bir yeni anayasayı gündeme getirip bir anayasa sonuçlandıramadı şu ana kadar. Zaten yani bugün bugün AK Parti'nin üzerinde çok ciddi bir bakış alanları var. Kuvvet, tazvik uyguluyor. Her şey o kadar da rahat değil. Zaten yani içeride Erdoğan'ın bu savaş dili, kan dili, sert... E, Salisbil nedersekim ya yani bu e, bu açlık grevlerinde ölüm oruçlarında kürt meselesinde idam e, genel olarak muhalefete ve kendi e, dışındaki e, muhalif söyleme e, takındığı sert tutum bana e, kadarsın zaten bu Suriye yani dış basınçtan da kaynaklanıyor çünkü bu süre içerisinde Ak Parti en Türkiye içerisinde bir senteki kazandığı kadar yüzde 50'leri uyaran uzanan bir orta fotasyon ulaştı. Ee, bir taraftan da bölgede bir rol oynamaya başladı. Yani onu daha önceki kurum programlarımızda konuşmuştuk. Bölgede, e, Orta Doğu'da bir tutulan ülke çapa model ülke olma durumu e, pozisyonunu şey. Yaptı. Ama bu e, açıkçası çok iddialı bir durumdur. Dışarıda şu anda itibarı var gene o çevrede. Ee, ama e, Suriye politikasında çok hesaplayamadığı şeyler var. Dolayısıyla bugün e, AK Parti liderliğinin Suriye politikası demek Kürt meselesinde Kürt meselesinin bölgeselleşmesi anlamına geldi. Ve Suriye'de ve e, Irak'ta e, yeni oluşumlara karşı siyasi e, pozisyonunu e, net belirleyemedi. Dolayısıyla buradaki zikzaklar Türkiye'nin içeride de halledemediği yıllardır süren ve çatışmalı ölümlerle sonuçlandı. 40 meselesini de yansıyor. Dolayısıyla Ali Bey bir ekleme düş... yap ek eklem yapabilir miyim? Bu Orta Doğu meselesinde TSEV'in açıkladığı bir rapor vardı. Bir çalışma vardı. Orta Doğu'da Türkiye algısı 2012 diye. Çalışmanın sonucunda da bu Kasım ayının başında açıklanmıştı. Ee, çalışmanın sonuçları da şu şekilde oluyor. Türkiye Orta Doğu için hala bir model ülke olarak görülebiliyormuş çalışmanın yapıldığı kişilerin gözünde. Ama bunda da Düşüşler yaşanmaya başlamış olduğuna dair de haberler evet. gelmekteymiş. Yani ben size şunu söyleyeyim. Yani işte bir Ankara'da büyük keçilikler Arap büyük elçilikleri, Orta Yani Türkiye'nin bu kesimler üzerinde bu dönemde çok ciddi bir tempatisi artmıştır. Onu söyleyeyim. Ama bu yani Türkiye bu çapa olma rolünü bence Erdoğan son derece ee, yani bu 2010 başarısından sonrası yaptığı konuşmada da görebilirsiniz 2010 seçimleri 11 seçimleri miydi şimdi karışlıyorum o konuşmada bütün ülke komşu ülke başkentlerini sayarak hitap etti ve bu zaten ama bu tabi bu çapa olma meselesi e, bence e, Türkiye'nin kendi içeride bir Kürt sorunu çözmeden sivil analita yapmadan ve 10 bin dolar seviyesinde bir gelirle Olabilecek bir hadise değil ama tabii ki Türkiye'nin o bölgede sempatisi vardır. Artı bu azalla görülmüştür. Suriye meselesi şu anda iktidar üzerinde çok büyük bir basınç alanı. Suriye meselesi iç Kürtler artık dış Kürtler meselesi bir basınç alanı. Şimdi Erdoğan bu basınçtan birlikte etkileniyor ve buradaki yalpalamalar, buradaki yitgeller hele hele ee, Suriye'deki e, bu meselelerin gittikçe uzamış olması, bunu yarattığı yüksek varhede içerideki dili de sertleştirdiğini düşünüyorum. Tabii bu arada da gündemine ne oturtuyor? ben ben başkanlık ben, şeyine oturtuyor. Evet, başkanlık şeyine. Evet. Ben Aa, bu, tam şimdi, bu noktada buyurun. çok birkaç buyurun. dakikamız kaldı ama e, şunu da e, demin ki sorunun ucuna eklemek istiyorum. Yani e, bu tek adam e, ve diliyle beraber işte behey gafiller ben Kasımpaşalıyım gibi bir dil kullanarak ya da işte gidip şu anda birçok insanımız kamuoyu araştırmalarında idam yeniden gelsin diyor gibi çok böyle artık uç noktalara giden bir tek adam diline rağmen diline rağmen ben başka bir şey de sormak istiyorum yani adalet ve kalkınma partisinin kendi içinde böyle bir monolitik yapıya dönüşme eğilimi var mı yoksa bu bir yerden sonra geri tepme ihtimali var mı bunu çok en önemli sorulardan biri olarak bunu görüyorum yani milletvekilleri parlamenterler ve parti teşkilatı bu tek adam hegemonyasını benimseyecekler mi yoksa ihtilaf çıkacak mı şimdi yani burada e Tartışmasız son derece tek lider pozisyonda olmasına karşın Böylesine büyük yüzde elli bir blok toplumdan oyalmış Ne parti ne seçmen monoblok bir yapıya ulaşamaz Yani bir kere zaten görüyorsunuz işte, bu AK Parti iktidarı döneminde Ben gazeteci olarak çok farklı galerileri öğrendim. Yani bir klasik Türkiye şimdi izlerken AK Parti galerileri farklı. Bu galerilerin çatışmasını görüyorsunuz. Ne oluyor? Cumhurbaşkanıyla başbakan çatışıyor. Cemaat uzantı, cemaatle şey çatışıyor. Bakın cemaat geçenlerde... Cemaat Fethullah Gülen cemaat dedi. Fethullah. 57 vekil gizli oturumda katılmadı. Bunun 17 tanesinin MHP'li olduğu ama 40 tane vekili AK Parti'li olduğu söyleniyor. Şimdi 40 vekil katılmıyorsa bu önemli bir işarettir. Bakın geçen gün 2-3 gün önce AK Parti'nin e, Diyarbakır Milletvekili olması lazım Ensa e, bu Buna göz yuma yumamayız diyor. Bizi ilgilendirmiyor şan, diyeme şansımız yok diyor. Şimdi bir, Kürt bölgesinde 2- Açlık iki, gremlerinden bahsederken. Açlık gremleri ölüm oruçları için evet. rahatsız. İki, e, cemaat yani bu AK Parti ittifakları, AK, AK Parti kumaşını desenlerini mi e, Cumhuriyet bakar gibi bakamazsınız. Gelenektaşı AF, e, DYP vs. ANAP gibi bakamazsınız. Burada farklı dükkanları var, farklı tezgahları var, farklı ittifaklar var. Şimdi burada şunu göreceksiniz, bu çatışma e, kendi içinden muhalefet üretebilir mi? E, artı bu başkanlık konusundaki ısrar... AK Parti'yi gelebilir. Üzerinde de bir Suriye baskısı var. Artık gelelim, Türkiye e, bu yıl düşük oranda büyüyor. Yani ekonomide de yavaşlama söz konusu. En önemli partnerinizden biri olan Almanya, son çeyrekte Yani Avrupa'nın bindeleriyle büyüyen tek ülkesiydi ve Avrupa'yı sırtında taşıyordu. E siz Almanya'nın küçülmesi demek Türkiye'yi etkilemesi demek. Çin'in yavaşlaması demek dünyanın yavaşlaması, Türkiye'nin yanı. Türkiye kaynak girişlerinin yavaşlaması demek Dolayısıyla her şey öyle güllük güliştanlık sürdüremezsin. Sertleşmenin arkasında tehlikeler vardır, korkular vardır, paranoyalar vardır, Suriye vardır. Türk meselesindeki açma, bakın nasıl bir şizofrenik hareket? Hem Olsa görüşmelerini sürdürüyorsun. Bir yandan Adalet Bakanı'nın, iki, iki tane hükümet var sanki ya. İme bu açlıkla bir ölü borcundaki evet, açıklamanın aynen, aynen öyle. En az iki. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla AK Parti çözülebilir mi diye sorumuzu öyle almıyoruz. Evet. Evet. Yani AK Parti şey bir değil. Yani sonuçta ülkede bu parlamento var. Ee, yani bir şekilde çok zayıf bir muhalefet var. Yani bir MHP'de gördük şimdi işte, CHP'nin son şeyleri. Ama AK Parti'nin içi dinamik değil. Şey, ama tabii ki bu kadar yüksek performansın liderliğine e, öyle şey çıkış yok. Bir diğer basınç unsurunu söyleyeyim. Ha, bunu atlamayalım. E, şimdi çocukları gereği 3 dönem. Şu anda Erdoğan niye bir e, kongreden sonra kısmi revizyon bile daha yapamadı bakanlar kurulunda. MYK'da ve işte o üst parti örgütlerinde çok sınırlı revizyon yaptı değişiklikler. 3 dönem çocuk medeniyede seçilen e, milletvekilleri bir daha olamıyor. Şimdi bu adamlar devam etmek istiyor. Hani bir bazıları belediye başkanı falan acayip bir baskı var. Sen Suriye'de tökezliği için, tökezliyorsun, Kürt meselesini bu yolu, şeylere yol açıyorsun. Başbakanla Cumhurbaşkanı çatışmalı. Kuruluşundaki en büyük harcı koymuş. Gülen cemaatiyle çatışmalısın. E, artı eski ittifaklarını yitirmişim. Şu anda en büyük ittifakım Necdet Özer. Onunla birlikte iftar açıyorsun. Evet. Tamam. Yani dolayısıyla bunun bir baskısı var ki Eğer burada yani Önde de 3 tane seçim var hocam e, Dolayısıyla sen başkanlığı da Getiriyorsun milletin huzuruna Suriye'de çuvallamış durumdasın e, Kürt meselesinde kan oluk oluk akıyor E bu açlık grevleri Dışarıda e, yansımaları Ekonomide e, Dünya manzarası İlelebet Türkiye böyle e, Tasarruflarını Döndü İş tasarlılarının arkası da dış tasarrufları ihtiyacı kalmayan bir ülke değil ki. Bu dış borçları ihtiyacınız var. Dolayısıyla büyüme sürecini sürdürebilir mi? Ee, en sağlam alan ekonomi gibi görülse de burada şey, yani bu dış konjonktüre de bağlı, bu e, güçler çekmesi gereken bu tarz Suriye tarz Kürt meselesi, amikoluk evet. kan akıyor, e, büyüme sürdürülebilir mi? Artı e, yarattığın çocuktan kendi, Parti diyor ki, Cumhurbaşkanı es vereceğim diyor. Cumhurbaşkanı olacağım, başkan olacağım. Benim vakanım de, vekilim ne olacak diyor. Yani bu çok önemli. Evet, ee, burada bir söz adam girer araya ve bu önemli bir parti. o yüzden revizyon yapamıyorsun. Üç seçim var önünde. Evet. Bir de şöyle bir düşünün. 2002, 2007, 2010'a kadar sürekli bayak yediler. Evet. Şimdi Semirme döneminde bırakmak istemez çok insan. Bu çizik değişikliği başına düzük meselesi bir tarzlık olacaktır bakın. O yüzden sorunca son şey tabii ki monoblok bir yapı ve bu otoriterleşme eee ile ne sürecek bir durum değildir. Evet. 10. yılda bayağı ilginç bir daha bunu konuşmaya da devam etmeyiz ama Hakkı süreyi tamamen <gülüyor> bir şey gerçekten önemli. Yani eee e, en önemli bir dönemi oldu. Çok teşekkürler. ortaya koymak lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık kastede. Love hurts, love scars, love wounds. Graham Parsons ve Emmylou Harris duet yapıyorlar. Love Hurts Roy Orbison'ın ünlü şarkısını onlar seslendiriyor. Graham Parsons 1946'da bugün doğmuştu. Amerikalı şarkıcı, besteci, gitarist ve piyanist. Çok ünlü birçok grupta da yer almış. International Submarine Band The Birds, The Flying Burrito Brothers. Ve ayrıca da solo çalışmalarında da duetleriyle de şimdi dinlemekte olduğunuz gibi bir önemli müzisyen. 26 yaşında overdose'dan da hayatını bir otel odasında Kaliforniya'da kaybetmiş. Çok önemli bir müzisyen. Ona da bir günaydın demiş olduk. 1973'te ölmüştü. Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık Gazete. Devam ediyor. Bir girişte bahsettiğimiz bu acayip yeni normal dediğimiz sabah olaylarında Sandy Frankish fırtınasında on binlerce kişinin açıkta kalması ve soğuk havalarında gelmesi dolayısıyla alarm verilmiş olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Michael Bloomberg, New York şehri belediye başkanı. 40 bin kişi civarında olabileceğini söylemiş. 30 bin ile 40 bin arasında bu evleri yok olan, yıkılmış, dağılmış, parçalanmış olan insanların ve şimdi çeşitli federal kurumlar işte evler, otel odaları barınaklardan çıkartıp yerleştirmek için arıyorlar. En az 106 kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde öldüğü, bunlardan 40'ının New York'ta olduğu Ayrıca da 69'da karayiplerden ölü haberi geldi. bu sefer çok Amerika Birleşik Devletleri'ni daha öncekilerden farklı olarak daha çok büyük ölçüde vurdu ve hatta şeyinde NHS'inde bildirdiğine göre çok büyük bir zarar. Belki de tarihin gördüğü en büyük zararın 60 milyar dolara kadar uzanabilecek bir zarardan bahsediyoruz. Bu da Türkiye'nin bütçesinin de üçte birini falan oluşturabiliyor son bütçesinin doğrusu çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ve üstelik de Oppenheimer Michael Oppenheimer'ın Princeton Üniversitesi'nde ta 2000 yılında bundan 12 sene önce yaptığı uyarının gerçekleştiğini görmek ve Oppenheimer tekrar e, Söylüyor ki bu 100 yılda değil artık eskiden olduğu gibi belki de 2 yılla 20 yıl arasında tekrarlanacak. Yani 2 yıl sonra bir daha sende benzeri bir şey görebiliriz gibi yeni bir durum var. Kategori arttıkça da zarar da artıyor tabi. Amerika Birleşik Devletleri'nin finans başkenti New York'tan bahsediyoruz. Ki bu New York civarında ve ülkede 2,5 milyon insana halen elektrik verilemiyor bazı bölgeleri elektrik sağlanmasının 11 Kasım'ı bulabileceğinden söz ediliyor ve elektrik verilemediği gibi e, aksaklıklar da yaşanıyor su ve e, yakıt sıkıntısı yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin finans merkezinin tam ortasında e, insanlar kuyrukta akaryakıt almak için fahiş fiyatlarla akaryakıt alabilmek için sıralara girmiş durumdalar ve bunun çaresi de bir türlü bulunamıyor. Dediğiniz gibi artık iklime bakalım. Yeniden. Saygıyı gösterme durumunda olacaklar mı? Fakat baştan New Yorklular olmak üzere ki örnek bir disiplinle de aslında şehirlerini ve birbirlerine desteği de korumaya çalıştılar. O da görülüyordu. Ama Amerika'da da bu büyük şirketlerin fosil yakıt şirketlerinden korkan ve ağızlarını bile açamayan siyasetçilere karşı e, şimdi halkın yükselen sesini görmek ve bir karar verdiğini görmek de mümkün olabilir. Çünkü aynı anda e, Exxon Mobil ve Shell, Royal Dutch Shell'in 54 milyar dolar ve üstelik de sübvansiyone edilmiş yani desteklenmiş devlet desteği. Parası gene şeyden alınmış, halktan alınmış sübvansiyonlarla desteklenen karlarından bir binin de büyük ölçüde son çeyrekte kar ettiğini 5 onda 4 milyar dolar kar ettiğini de düşünecek olursak ki bu şirketler de şu anda ellerini ovuşturup kutuplardaki kuzey kutbundaki buzulların erimesini bekliyorlar ve daha fazla kar edebilmek için dünyanın tek kutuplu hale gelmesini bir an önce olmasını istiyorlar böyle haberler de gelmekte. Evet. Her iki partinin de fosil yakıt endüstrisini zedelemekten korktuğunu da söylüyor. James Hansen, iklimin en önemli ismi Cenk ile beraber Young Turks programında yapmış zaten açıklamasını da onu da söyleyelim. Peki, şimdi burada ha, bir de şey de bir küçücük not olarak da, günün notu olarak da söyleyelim. Kofaviv'den, Haiti'den bir mesaj var. Madre kuruluşuna, New York'ta. Madre'nin Madre sivil toplum kuruluşlarından, yardım kuruluşlarından, Madre'nin çalışanlarından, yöneticilerinden, Yifat, Saskin çok... İlginç bir yazı yazmıştı. Biz New York'ta işte ağır bir fırtınadan geçtik. Elektrik, suyumuz birçok yerde, altyapılar çöktü. Ama e, dostlarımız, komşularımız, sevdiklerimizin akıbeti için üzülüyoruz diye. Tam bu sırada da Haiti'den bir mesaj geldi bize diyor. Biz Kofaviv diye bir e, e, sivil toplum örgütüyle çalışıyoruz. Onlar da şimdi son vuran... E, e, Kasırgadan, sendiden sonra düzeltmeye çalışıyorlar. Şu mesajı bize yolladılar. paylaşım dünyayla diye. Sevgili dostlarımız diyor Haitililer. E, Kofavir kuruluşu Madre'deki dostlarımız. Biz ne zaman felaketle karşılaşsak siz bizim yanımızdasınız. E, ve en ihtiyaç duyan ailelere yiyecek, temiz su ve Tıbbi bakım sağlamak için hep yanımızdaydınız ama bugün biz sizi düşünüyoruz ve bu korkunç fırtınayı seyrettik diyor. Ee, bu biz Haiti'de pek çok insanın o küçük derme çatma çadırlarının da yok olup gittiğini de e, gördük e, bu selde. Sizin e, tabi Haiti New York değil. Ama her yerde korkulu olabiliriz. Bunu da biliyoruz. Siz bize en kötü zamanlarımızda büyük bir destek gösterdiniz. Eğer izin verirseniz biz de bir teşekkür babında bu krizlerde yaşadığımız tecrübelerin bir kısmını sizinle paylaşmak isteriz diyorlar. Ve şöyle şeyler yazmışlar. Eğer evsiz kaldıysanız bir şekilde en çok size bu sırada Yardımcı olacak şey bir dostunuzun e, omuz vermesi, kalbini açmasıdır. Dostluk korkunun anti, yani zeh, panzehiridir. Dolayısıyla da eğer kendiniz çok umutsuz hissediyorsanız kendinizi mutlaka birisine yardım edin diyor. Ve eğer birisi kızmışsa ve bağırıyor, çağırıyorsa çocuklarınız da Bağırıp çağırıyorsa, ağlıyorsa, belki de hala korkuyorlardır. Ona yardım edin diyor. Ve en çok önemli şey de diyor, sizin direnciniz aslında vermenizden gelir diyor. Ali cenaplığınızdan biz size gönderecek araç gereç ve para falan bulamıyoruz ama biz dostluğumuzu ve teşekkürlerimizi gönderiyoruz demiş. Böyle de bir çok hayatımızdan eksik olan bir dayanışma örneğini de paylaşmak istedim. Evet hemen şeye de geçelim. Başbakan'ın biraz önce Ali Bey ile de konuştuğumuz tuhaf, en hafif deyimiyle tuhaf açıklamaları vardı. Bu açıklamalar e, tak, e, geçtiğimiz cumartesi günü taraf gazetesinde de yayınlanmıştı. Taksim projesine karşı Emin Erdoğan, Hayrün İsa Gül... Ve özleyiş topbaşı yazılan mektuba cevaben Erdoğan tarafından yapılmıştı. Ee, Erdoğan şu şekilde konuşuyordu açıklamasında. İlginç bir açıklama aslında. Ki e, bu açıklama bugün Tan Oral'ın kaleme aldığı e, yazısında hep sorduk. taksimlik yer altına almayı karar verdiğinize göre Taksim Meydanı'nın nesini beğenmediniz? Nesini beğenmiyordunuz? Sorusunun da cevabı olabilir belki. Yani olabileceğini düşünen de olabilir. Ee, Erdoğan şu şekilde konuşuyor. Biz bu ülkede çocuğuyla kadınıyla herkesin daha huzurlu taksim meydanına çıkabilmesinin adımını atıyoruz demiş ve şöyle devam etmiş: Be hey gafiller, biraz kendinize gelin. Ben doğma büyüme kasım O taksimin çilesini ben bilirim. O taksimde nelerin olduğunu ben bilirim. Biz bunun düzeltilmesinin gayreti içerisindeyiz. Dünyada gelişmiş ülkelerde büyük meydan, dünyada gelişmiş ülkeler büyük meydanlarıyla övünürler. İstanbul gibi bir şehrin bana söyler misiniz? Bir büyük meydanı var mı diye sormuş ve kendisi cevaplamış yok demiş. Evet şimdi büyük bir meydan yaparak mı e, şey yapıyorlar bunu bilmiyorum ama yer altına alma. E, Tan Oral da onu şey yapıyor e, tümünü yer altına almayı da öneriyor galiba. İstanbul'daki bütün trafiği yer altına alın siz de kurtulalım biz de diyor. Evet yani kent trafiğinin tümü yer altına alınmalıdır. Taksim'i taksim edelim demiş. Alternatif proje, çılgın bir proje önerisi var. İstanbul'un bütün trafiğini yer altına alabilirsiniz. Böylece tarih boyunca unutulmazsınız diyor. Sevgili Başbakan ve Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız bu böyle olmaz. Yontmayı başardınız. Taksimi ikinizin arasında taksim ediyorum. Biri yeraltı, biri yerüstü olarak diyor. Seçim sizin aranızda paylaşın. Hangisini hanginizde yakıştırırsanız demiş. Evet. Taksim meydanının nesini beğenmediniz diyor. Senin gibi yayalar rahat etsin, sürücüler aşağıda birbirini yesin. Biz de rahat edelim. Siz de bizim çenemizden kurtulun. Dualarımız da üstünüze olsun yoksa bed dualarımızı ikinize taksim edeceğiz haberiniz olsun yarısı birinize diğer yarısı diğerinize demiş. Bütün İstanbul'un kent trafiğinin yer altına alınabilmesini öneriyor. Ama bunun sonucu olarak da işin ironisi bir tarafı insanların birer metre arayla paravanlar tarafından oluşturulmuş kaldırımlarda yürümesinin ya da yürüyebilecek olmasını ben düşünemiyorum. Böyle bir deneyimi geçtiğimiz hafta ilk olarak görmüştüm. Daha iş çıkış olmamasına rağmen e, Harbiye'den Taksim'e doğru giderken bir metrelik aralarla etrafı paravanlarla çevrilmiş bir kaldırım üzerinden insanlar sırayla geçmeye çalışıyorlardı. Devamı da gelecekmiş. Evet, Bunun bu bir bütün olarak konuşma zaten e, hakikaten akıllara durgunluk verici nitelikte ailesi Abdullah Öcalan'la ilgili olarak da ailesiyle görüşmesinde bir engel yoktur ama avukatlar noktasında onu bir kenara koyun demiş. Yalnız e, Ahmet altında değindiği gibi herhangi bir ülkede demokratik bir ülkede bir başbakanın bir mahkumun avukatlarıyla görüşemeyeceğine dair karar verme yetkisi. Yoktur. Hukuka saygılı hiçbir ülkede olamaz. E, o mahkum avukatlarıyla görüşemez diyemez hiçbir başbakan. Diktatörlere belki tanınmıştır ama hukuk sistemiyle yönetilen hiçbir ülkede olamaz diyor. Ayrıca da idam cezası konusunda da aynı şekilde. Bir noktada ekleme yapabilir miyim acaba? Çünkü mesela bu e, koster arızası gibi bir gerekçe artık sunulmadığının farkındasınızdır. Yani hava... Kötü, kostar arızalı gibi gerekçeler sunulmuyor. Ve şu anda doğrudan olarak avukatlarla görüştürmeyeceğiz. Argümanı e, argümansız bir şekilde sunulmakta kamuoyuna. Bu da böyle bir şey. Evet, diğeri işte gidiyor. Kebap partilerinde günlü gün ediyor diye eski söyleminde de ısrarcı olduğu da görülüyor. Gayet endişe verici bir şey. Son olarak uyarımızı yapalım. Taksim Meydanı'nda bugün... Harbiye'den Taksim Meydanı'na doğru ilerlemeye çalışan dinleyicilerimiz için e, yolların büyük kısmı kapatıldı. Pazar günü olmasına rağmen e, dün e, bölgede trafik kilitlendi. Asıl Çile ise bugün başlıyor. Otobüs güzergahlarının değişmesiyle birlikte trafiğin içinden çıkılmaz bir hale gelmesi de kaçınılmaz olarak görülmekte. Bugün bunu ilk kez e, İstanbul e, halkı tadacak galiba. Bunun da uyarısını yapıp dışarıda bu şekilde çıkmalarını düşün bu şekilde çıktıkları zaman bu şekilde düşünmelerini e, dinleyicilerimizi hatırla haberlerini alacağız Belki de günlük günsanlık olur onu da bilmiyoruz Pek bu sefer <gülüyor> bitiriyoruz Ben iyimser bir şekilde Hı. bitiyorum e, hepinize Günaydın. Günaydın günaydın <gülüyor> Yeah.